yaparlar mallarını ancak zoraki bir şekilde sarf ederler mallarından sarf ettiklerini bir borç emiş gibi görürler şeytan bunu daima onlara hatırlatır bir savaşa katıldıklarında en geride ve niyeti kötü olanlar arasında olurlar daha başlarına sığınır savaşın sonunu beklerler Allah Müslümanlara zafer verirse herkesten çok yaygara koparır türlü yalanlar uydururlar ganimetten çalma fırsatı bulurlarsa hiç çekinmeden bunu yaparlar şeytan onlara bu ganimet malıdır der Allah onu